Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî alleme bil kalem alleme linsâne mâlem ya'lem ve sallallâhu alâ Resûlihî seyyidina Muhammedin ve sellem ve Peki şimdi artıklar yani siz bir kaptan içtiniz, o geride su kaldı, o suyu içebilir misiniz? Necis olur mu? Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar el mukminu la yancu Ebu Hureyre radıyallahu anh cünüp efendimiz Aleyhisselam'ı gördü onunla musafa etmek istemiyor saklanıyor Allah Resulü e, çağırıyor yanına hali soruyor o da gusül abdesti alacağını söylüyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el mukminu la yancu buyuruyor Müslüman necis olmaz yani hadis hali başka Necaset hali başka. Dolayısıyla Müslüman necis olmadığından, insan necis olmadığından insanın artığını başka birisi içebilir. Kafir olsa bile artığını içebilir. Yani tabi burada da yine hastalık hali yoksa, adamın geçici bir hastalığı varsa tabi ki onun artığı içilmez. سُؤُرُ <gülüyor> الْاَدَمِيِّ وَالْفَرَسِ وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ تَاهِرٌۜ Su, insan artığı, atın artığı, yani وَمَا يُوْكَ الْلَحْمُهُ Bir de eti yenen hayvan, inek, koyun gibi bunlar kaptan içtiler. Geride su kaldıysa o suyla abdest alabilir misiniz? Alırsınız. Neden? Çünkü hem tahirdir hem mutahirdir. Hem tahir hem mutahirdir. Delillere bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir su, kaptan su içiyor. لِأَنَّ النَّبِيَّ الشَّرِبَ صلى الله عليه وسلم وَاَعْتَى فَضْلَ سُعْرِهِ عَرَابِيًا Artan suyu bir bedeviye verdi. عَنْ يَمِينِهِ Sağındaki فَشَرِبَ O bedevi içti. ثُمَّ شَرِبَ أَبُوْ بَكْرٍ Ebu Bekir radıyallahu anh ثُمَّ شَرِبَ أَبُوْ بَكْرٍ سُعْرَ الْاَدَمِي سُعْرَ الْاَرَابِي Ebu Bekir de Arabi'nin içtiğini içti. Yani Efendimiz Arabiye veriyor, Ebu Bekir Efendimiz de Ağrabi'den alıyor. Demek ki insan, insanın ağrısını içebiliyor, necis olmuyor. Ama burada geçici hastalık varsa ona dikkat ediyoruz. Peki diğer bir delil Ebu Hureyre'den demin söylediğimiz, işte ben cünübüm diyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, el-mu'minu la-yencusu buyuruyor. Yine Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, وَقَالَ عَيْسَلَاتِ وَسْسَلَامُ لِعَائِشَةَ نَاوِل۪ينِ الْخُمْمُرَةِ buyuruyor. ''Humra'' ne demek? ''Seccade'' Efendimiz Aleyhisselam ''Seccade'yi bana ver'' buyuruyor. O da ben hayızım ya Allah deyince Allah Resulü leyset hayzatuk ف۪ي يَدِكْ Hayz elinde değil ya diyor. Demek ki kadın hayz olunca necis olmaz, pis olmuyor hades hali oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna işaret ediyor. O halde insan artığı, eti yenen hayvanın artığı temiz. Abdestte kullanabilirsiniz. İkincisi mekruhun esani mekruhun vehu su'rul hırreti buyut. Efendim kedinin artığı bir de evin sakinleri kim onlar? Evin sakinleri nelerdir? İşte akreptir, faredir. Yani onlar aslında akrep, fare, necistir. Fakat insan onlardan kurtulamaz. Kurtulamadığından dolayı eski zaman evlerini düşünün. Toprak evler, toprak duvarlar, her taraftan akrep ve fare gelebilir. Peki bu insanlara e, suların necis olduğunu söylerseniz hayatı zorlaştırıyorsunuz. Mekruh diyorlar, mekruh. Efendimizin hadisinden nedir o? İnne hâleysed. Beynecisi inne mahiye min at yani insanlarla beraber yaşayan onların etrafında dönen hayvanlar yani temiz olduğundan eti helal olduğundan dolayı bunların artığı mekruh olmuyor ya insan bunlarla iç içe olmuş yani kediyi belki dışarıya çıkarabilirsiniz ama eski zaman evi fare varsa fareden korunmak için kediyi saklıyorsunuz. E, zorluk olunca fıkıhta ne yapıyor? Fukaha e, efendimiz aleyhisselam'ın hadis-i şerifinden hareketle kolaylaştırıyor. Yesiru ve la tu'siru. O sükân buyuti ve Bir de yırtıcı kuşların artığı o da efendim mekruhtur diyoruz. Ee, aslında temiz olması lazım. Neden? Çünkü onlar gagalarıyla içerler. Gagaları temizdir ama ne yaparlar? O gagalarıyla gidip leşleri de yediklerinden dolayı belki gagalarında bir şey kalmıştır diye mekruh diyoruz. Yoksa e, leş yemiş olmasalar e, temiz olurdu, mekruh olur denmezdi yani. Yani bunlar yine necis değil ama mekruh. Bu bahsettiğim ikinci grupta yer alanlar mekrûh. Peki es-sâlis üçüncü gruptaki hayvanların artı ise necisun, necistir. Vahva surul khinziri vel kelbi ve domuzun, köpeğin ve yırtıcı hayvanların kara hayvanlarının artı ise efendim necistir. Errâbi'u meşkûkun bi Dördüncüsü ise şüpheli sudur. Şüpheli artıktır. Wahwa su'rul bagli vel himar. Ve inda adam el ma'i ve ve Peki şüpheli su dün söylemiştim. Neden şüpheliydi? E ki, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biniyordu değil mi? Merkebe biniyordu. Ee, eğer bir hayvanın derisi nelese suyu içtiği kabın suyu neden necis oluyordu? Salya. O necis deriden gelen salya da necis oluyordu. Peki necis deriden gelen deri de necis olması gerekiyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o telle beraber elbiseyi değişmeden namaz kılıyor. Peki eşeğin eti yenmiyor değil mi? Hayber'de yasaklıyor. Aram diyor. Bundan sonra eğil eşek eti yenmeyecek. E, e peki Eti haramsa teri de haram olması lazım ama Efendimiz o teri silmeden namaz kılıyor. O zaman iki delil taarruz edince şüpheli sudur diyoruz. Şüpheli olunca adamın başka suyu yoksa efendim hem abdest alır hem temmüm eder